birlikte açık radyo daima dinleyici destek projesi 9. radyo şenliği hep birlikte açık radyo daima açık radyo 94.9 ve açık radyo da Bahar var ve devam ediyor. Son iki güne doğru gidiyoruz ve şu anda da Gülay Akkuş'la haberler girdi araya. Ama biz bu haberler sırasında da bir teknik sorunu çözmeyi başardık. Görüyorsunuz teknik servisimizde hizmetinizde. <gülüyor> Güzel siz açıklar mısınız? Evet çok teşekkür ederim. Ben şimdi işten evden gider gelirken dinleyebiliyordum. Fakat iPhone'umdan dinleyemiyordum. Şimdi reklama girmedi inşallah. Yok ee, canım. Onun için şimdi sağ olsun sevgili Jack Cohen e, bu teknik problemimizi de çözdü. Her derde deva radyo. <gülüyor> Açık radyo. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ben yukarıda bu işi kim çözer teknik plan derken Jack'ı görünce tamam. Zaten <gülüyor> o müthiş tekno teknofreak bir arkadaşımız Jack Cohen Bodrum'dan. Gelip burada yalnız teknik işleri de çözmek için gelmedi. <gülüyor> Hesapta o yoktu ama hazır bulunca onu da yaptık. Mutlu olduk. Duyuyor musunuz sevgili destekçiler ve dinleyiciler? Böyle hizmetlerimizde vardır yani. Evet çok teşekkürler. Evet sizin peki yani bir de şeyi de sormak istiyorum ben. Yani çok uzun bir süreden beri dinliyorsunuz. Yani fazla uzun demek anlamına söylemiyorum az bile geçiyor ama yani aklınızda nasıl bir inişli çıkışlı mı nasıl istikrarlı mı yoksa ne işe yarıyor bu ee, açık radyo hayatınızda her, nasıl bir yerde dolduruyor. Her e, dönemde aynı sıklıkta dinleyemiyordum açıkçası. Yani zaman zaman yayın ilk başlangıçta hatırladığım kadarıyla yayın problemleri de olmuş muydu? Evet olmaz ee, olur mu neler hani çektik? Hani bazı işte gittiğim yerlerde çekmiyordu İstanbul içerisinde dahi olsa. Şimdi ben de hani yaşıp ortaya çıkacak çok böyle tarih anlatıyorum gibi oluyor ama. Ee, ilk dönemde şey hoşuma giderdi. Ee, ...çok böyle enteresan... ...işte programlar oluyordu... ...hiçbir yerde olmayan... ...hani böyle bir şey gibi... ...kitap okumak gibi bir şeydi... ...çok en, ilginç bir kitap okumak gibi bir şeydi... ...bu radyoyu dinlemek... Ee, ...o dönemlerde işte... ...20'li yaşların başlarındaydım... ...ama işte sizlerden aldığım bilgileri... ...tabiri caizse satardım... Bir <gülüyor> ...bakın böyle böyleymiş ...biz diye. de başka yerlerden aldığımız bilgileri... <gülüyor> ...size satıyorduk zaten... <gülüyor> Onun için ilk 20'li yaşların başında öyle bir şey vardı Harika. işlevi vardı. E, ondan sonra tabi e, şey de e, artık biraz daha hani bilinçlenmeye diyelim e, başladığım zamanda e, şey arıyorsunuz Hani kendinize bir e, güvenilir haber kaynağı ve bir çipa arıyorsunuz açıkçası e, o anlamda da e, sadece hani haber anlamı değil de hayatta da e, dünyada Türkiye'de neler oluyorun? Ee, bulabileceğiniz bir mecra oldu benim için. Ee, Hatta neler, da neler olmuyor. Beyan neler olmuyor tabii. Evet. Hatta neler olmuyor da çünkü e, genel hani bir şeye baktığınız zaman e, yani Türkiye'yi sadece ekonomiden ve politikadan ibaret e, diye düşünebilirsiniz. Sadece belli bir şeyi takip ediyorsanız işte günlük gazete vesaire. Ama e, hayatta ondan çok daha e, farklı renkler var. E, hem Ee, zor şeyler var hem de çok keyifli e, şeyler var Renkler var diyeyim yine ee, Onun için yani açık radyo sizin önünüze böyle bir yelpaze sunuyor Ay, Yani böyle artık şey yani çok fazla <gülüyor> övüyorum gibi bir olacak Kendi radyom <gülüyor> diye söylemiyorum ama gerçekten de öyle Yani ben e, çok gurur duyuyorum destekçisi olmaktan ilk başta da söylediğim gibi sizin yaptığınız işler de yani Türkiye'de dünyada ilk herhalde böyle bir şey ve bu kadar destek görüyor olması yani Türkiye'de kolay değildir çünkü insanların böyle cebinden çıkartıp destek olması Evet yani biz de bedava ol özellikle bedava tırnak içerisinde bedava olan bir şey böylesine bir destek geliyor olması çok güzel bence Evet yani gelirlen giderlerimizin de 150'sini 150 kadarını da karşılayan bir duruma geldi yani biz de sizin söyledikiniz bunları duymaktan gurur duymaktayız doğrusu Yani bu çok hoş bir beraberliğin. Devamını sağlaması açısından da bu destek ve dinleyiciyle katılım ve destek ilişkisi hakikaten mükemmel oluyor. Yavaş yavaş bitirebiliriz belki bu sohbeti. Son olarak bize ne çalacağınızı da lütfen söyleyin. Bir de son eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ee, ben tekrar hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yani radyoda emeği geçen e, dediğim gibi ben e, her sene destek oluyorum dinleyici destek attı kanalıyla. E, bunun dışında başka bir şey elimden gelmiyor şu an itibariyle. Onun için e, Daha diğer, ne işte, burada <gülüyor> diğer de e, dinleyiciler de betildim. yeni dinleyiciler eski dinleyiciler... E, Açık Radyo'nun önümüzdeki senelerde de devam etmesi için lütfen bu işi yarına bırakmasınlar ve şimdi destek olsunlar. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Son... Gülayak ıı... kuş biz de size çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Son, şimdi benim birkaç tane daha şarkı listem vardı ama dışarısı yağmurlu, karanlık, ben hastayım biraz daha böyle şey olsun Hareketli bir şey olsun. Abba'dan Mamamiya ile bitirelim istiyorum. E çok teşekkürler. Bir de numaramızı söyleyin son olarak lütfen. 0212 343 41 41 birlikte açık radyo daima Dinleyici Destek Projesi'nin 9. Radyo Şenliği. İftade Sokak